Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler, bendeniz Ahmet Taş getiren bir İslamdan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Üretti Yıldız Hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş buluyorum. Allah'a Nasılsınız? Allah Elhamdülillah etmesiniz. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ee, hocam bugün bu sapmalar üzerine konuşalım diye düşünüyorum. Ee, yani sapmalar bir gerçek. İnsanoğlunun olduğu yerde istikamet de var, sapmalar da var. Ee, biraz sapmaların hani inanç kaynağı üzerinde inanç e, problemleriyle ilgili kısmını konuşsak bugün. Yani insanda hangi inanç zaafı ne tür sapmalara yol açıyor bunlar üzerinde konuşsak diye düşünüyorum. Hani bunu tahlil etmek de bir bakıma yani o alandaki yanlışlarımızı görmemize imkan sağlar diye düşünüyorum. O açıdan hangi zaaflarımız bizde ne tür hani yanlışlara o tarz potansiyele yol açıyor oradan başlayalım isterseniz hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle bir benzetmeyle başlayalım istiyorum hocam. Bizim bir bedenimiz var. Etten, kemikten, ilikten, kandan. Oluşan evet. bir bedenimiz var Kemiğimiz var vesaire Hiçbir Şekilde Yüzde yüz sorunsuz Devam edebilir Bu beden iddiasında bulunamaz kimse Evet hocam Madem etten kemikten Kandan oluşuyor bedenimiz evet. e, O hastalık bu hastalık Orada kas koptu burada ilik gevşedi Bir şey olacak yani Olabilir Olabilir bir beden yaşıyoruz. Bedenle yaşıyoruz. Olmasın diye gayret ediyoruz. Kışın evet. soğuğa karşı dikkat ediyoruz. Yazın terlememeye dikkat ediyoruz. Dikkat etmediğin zaman... Bir yerden düşmemeye. Düşmemeye dikkat ediyoruz. Bir şey çarpmasın bize istiyoruz. Evet. Elimizi kesmemeye dikkat ediyoruz. Her neyse yani evet. bu etten, kemikten, kandan müteşekkil bir bedenle yaşayan dikkat edecek. Evet. Dikkat etmezse beden kendisini ebedi garantili sunmuyor kimseye. Evet, doğru. Bu bir misal. Evet. Yani konumuz sağlık konusu değil. İmanımız da bir kimliktir. Bir tür bedenimiz gibidir. Yani imanımızı biz korumak zorundayız. Yaza karşı, kışa karşı, düşmeye karşı korumak zorundayız. Nasıl düştüğümüzde kolumuz kırılıyor, tipinde bir bedenimiz varsa, Allah böyle yarattıysa bizi Celle Celaluhu. Aynı şekilde imanımız da, hatta ahlakımız da bir ikinci kimliğimiz gibi mesela ahlakımız da müstakil olarak konuşalım. Düştüğünde kırılır, kırılmaz iman kırılmaz ahlak olsa peygamberde vardır zaten. Yani davranışlarımızla da bizim bir hani manevi bedenimiz Beden, var. Bir tür manevi bedenimiz var. Evet. Yani biz sanki bir bedeniz, onun bir de silüeti var, o imanımız bizim. Beden düşüp gözünü başını kırdığı, yardığı gibi, imanımız da düştüğünde e, yarılır. Hatta e, bir hadisi şerif var. Elbise eskidiği gibi iman da eskir dikkat edin buyuruyor. İmanınızı yenileyin diyor. Yani demek ki elbise buruştuğu gibi iman da buruşabiliyor. Dolayısıyla işte hemen merak ediliyor tabi iman nasıl eskiyor ya Resulü ya da nasıl yenileyeceğiz bunu? Eskiyor. O zaman şöyle bir başlangıçtaki soruya dönersek. Yani bu sapmalar imanımızdaki düşmeler, yaralanmalar. ...rın sonucu olarak mı bakmış oluyorum? Şüphesiz düşüyorsun, düştüğün yerde toparlıyorsun. Evet. Ayağın, e, işte kemiğin kırılıyor. Buna rağmen yürümek istiyorsun ama yürüyemiyorsun. Evet. Mesela çok basit bir örnek. Her gün sabah namazına mükemmel kalkıyorum. Camiye gidiyorum, kılıyorum. E, bir zaman e, bakıyorum ki sabah namazına kalkmak istemiyorum artık maazallah. Zorla bir kalkıyorum gidiyorum derken olmuyor Yürümüyor Bu resmen işte 3 senedir kalkıp Camiye giden adam şimdi kalkıp evde kılamıyor Önce evde kılıyordu Bir iki ay sonra evdeki de tökezledi Neden? O mesela Mesela filan Yerde Bir düğünde müstehcen bir sahneyi Seyretti Nefis ondan etkilendi İman darbe gördü Bir hafta sonra sabah namazı Olarak yansıdı o. Evet. Sabah namazı olarak yansıdı Ya da e, bir zikir meclisine Bir ilim meclisine gidiyordu Onu, Onun haftalık Takviyesini sağlıyordu Sürekli şarj oluyordu orada Aradan geçti e, Bir hafta üç hafta gitmedi Hemen voltajı düştü o imanın Yani biz mesele Özetlenecek olursa Şunu söylemek istiyoruz ki bedenimize baktığımız kadar Bedenimizi kolladığımız kadar Sağlam kaldığı gibi İmanımızı da koruyup kolladığımız kadar sağlam kalır. Bir kere doğdu bu çocuk. Hiçbir şey olmaz buna. Denebiliyor mu bu dünyada? Yani doğdu. Orada, orada şunu hocam çözmek lazım zannediyorum. Yani <gülüyor> hangi iman alanındaki tökezlemelerimiz bizim hangi mesela davranışlarda, ahlaki görünümlerde ne bileyim ibadet hayatımızda, ...muamelatımızda... E, sapmalara yol açıyor. Yani bunu da belki tahlil etmek, görmek gerekiyor. Esasen böyle bir ayrım yapılabilir. Şunu yaparsam bu, işte düğünde yaparsam böyle, meyhaneye uğrarsam böyle diyelim. Yani böyle bir ayrım yap. Ama yine bedenimizden örnek vereceğim. Ben parmağımı ezdim Çekiç vurdum parmağıma Beyin sürekli parmak sinyali veriyor Aslında parmak hariç Çok rahat bir gün geçirmem gerekir Düşünüyorum ama öyle olmuyor evet. Vücudumun belki de binde biri değil Parmağımın ucu Ama bütün vücudumu yatağa yatırıyor evet. Dolayısıyla iman Nereden darbe görürse görsün Bu ya sabah namazına yansıyacak Ya ramazan orucuna yansıyacak Ya yalan konuşmaya yansıyacak Yani imanın ...bir yerden delinmesidir sorun olan... ...o delindikten sonra... ...alkole mi başladı... ...bu delik yüzünden... ...hırsızlık mı yaptı... ...bu çok önemli değil artık... ...çünkü haramlardan biriyle giriş yapmaya görsün şeytan... ...o girişten sonra bütün haramları peşinden getirir o... ...evet... Bunun için kitaplarımızda çok güzel bir benzetme olur. Mesela biz dinimizin emirlerini farz, vacip, sünnet, müstehap diye sıralıyoruz emir. <gülüyor> müstehap en altta duruyor. Yani seviye olarak. Mesela farz yüzde yüzlük emir diyelim. Vacip yüzde doksan beşlik bir emir diyelim. Sünnetler yüzde birlik bir emir. Müstehaplar yüzde kırklık bir emir diyelim. Benzeme olsun diye. Esasen bu yüzde 40 barajın altında bir rakam olduğu için bunu yapmayınca zaten günah değil adı üstünde günah değil. Hatta sünnetlerde bile e, terk edince farzı terk etmiş gibi bir vebale girilmiyor. Çünkü farz düzeyinde Allah tutmamış onları. Ama buna rağmen ne diyor ulemamız özellikle ruh terbiyemize ilgilenen mutasavvıflar? Müstehabı terk etme diyor. Çünkü müstehabın üstünde sünnet duruyor çektin mi sünnet aşağı iner müstehapla açı açılan gedik o gedik sünneti sün yer sünneti vacibi farzı derken farzı da terk ettin mi devreye haram işleme kapasiten giriyor evet. bir haram işledin mi sen ondan sonra evet kafir olmuyorsun o ayrı bir konu hiç bunu kafiri konuşmuyoruz şu anda zaten evet. kafir olmuyorsun ama <gülüyor> bu haramlar birikince de şeytan bunların üzerine iyi bir kafirlikte oturtur sonunda çünkü biz ya, hedefi odur şeytanın. Şeytanın nihai hedefi bizi çökertip Allah'ın huzuruna imansız götürmek gayretidir. Evet. Bu bunu şeytan bunun için uğraşıyor. Ama bunu kademelerle götürür Şeytan oraya. bir projenin parçası olarak görüyor herhangi bir haramı. Evet. Biz ise haramlardan bir haram olarak görüyoruz. Yani biz müstakil görüyoruz. Evet. Şeytansa bu blok yapının bir direği olarak görüyor bunu. Bir planı var şeytanın. Şeytanın bir planı var. ...deyim yerindeyse şöyle diyorum... ...en azından şeytan gibi bakmak lazım bu işlere... ...yani şeytan nasıl bir blok olarak bakıyor... Yani ...nasıl beni oyuna getirir... ...oyununu görmek diyelim... Ha, o manada yani. ...şeytanın şeytanın, oyununu gördüğü, görmek. şeytanın baktığı, yapmak istediği... ...gözle bakmak lazım bu işe... Evet. ...yoksa şeytanlık manasında değil... Evet. ...yani onun gözlüğünü kullanmadığın zaman sen... ...o ne görüyor... ...bu 18 yaşında bir delikanlı diyor... ...zararı yok şimdilik sigaraya alıştırayım bunu diyor... Ama 48 yaşına geldiğinde bunu başka yere götürürüm ben diyor. Evet. 60 yaşına geldiğinde daha başka yere götürürüm. Mesela aile hayatından örnek alalım. Yani eşi eşinden bir şey rica ediyor kadın veya erkek. Ee, onu yapamayacağım. Kusura bakma. diyor. Ya bundan ne olur? Yuva mı yıkılır bu sözden? Yapmasın yapma. Ben de zaten çok ısrar etmiyordum. Deriz ve kapandı zannederiz. Şeytan bunu böyle görmüyor ama. 35 sene sonra, belki 45 sene sonra o rica ettiğim, evliliğimizin birinci haftasında senden rica ettiğim, yapmadığın şey diye başlayan... Sen zaten başta da böyle yapmamıştın. Sen zaten beni hiç adam yerine koymamıştın. <gülüyor> kadın yerine koymamıştın. Şimdi burada biz eğer her kelimeyi böyle orijinal yerinde ve kuş bakışı blog olarak görebilirsek Allah'ın izniyle tuzağa düşmeyiz. ...düşsek de kurtulma anı... ...hemen tamir etme anımız olur... ...ama biz onu... ...ya bir bardak su canım zararı yok... Ee, ...diye bir bardak su gibi basit görürsek... ...ama bu bir bardak su sızınca... ...barajın tamamı boşalabilir bundan diye... ...anlamazsak... ...şeytanın büyük projesi karşısında... ...cılız kalırız... ...böylece de... ...hazırlıklı olmayız... Ya ...bugün basit bir terk ettiğimiz müstehap... ...önemsiz gördüğümüz sünnet... ...maazallah... 30 sene sonra haramları basit görme olarak karşımıza çıkar. birden bire de hiç kimse haramlarla savaşmıyor aslında. Küçük küçük şeylerle toplanıp büyük bir haram bataklığına batıyor. Bu sebeple imanımız nasıl tehlikeye düşüyor? Sapma alanlarımız nelerdir diye incelediğimizde önce bunu takdir etmemiz lazım. Yani herhangi bir iman basit değil. Mesela çok basit bir örnek daha. Bir... ...konferans dinliyoruz... Evet. ...bu konferansın... ...yüz cümlesinden... ...iki tanesinde sorun var... ...yüz doksan sekiz tanesi de... ...çok güzel... ...ya doksan sekizin yanında ikinin... ...değeri mi olur... ...diyemeyiz... ...dememeliyiz... ...yani or oraya rezerv koymalıyız... ...farkında olmalıyız... ...en azından farkında olmalıyız... <gülüyor> ...evet hatasız kul olmayacak... ...hiçbir konferans yüzde yüz doğru olmayacak... ...muhakkak bir arıza olacak ama... %100 teslim olan, %100 doğru kabul edip peşinden giden mantıkla hareket edemeyiz. Bunu sadece Allah'ın kitabı Kur'an'a, Peygamber aleyhisselamın sahih sünnetine karşı böyle kör teslimiyet diyebileceğimiz bir teslimiyetle dalarız. İrdelemeden, iman ederek. Onun dışında bizim, ya ne olacak bu cümleden dediğimiz bir cümle, yarın boşalmış bir imanlı kafamızın olmasına neden olabilir maazallah. Burada üstadım, ee, tehlikeler... O zaman daha süzücü davranmak lazım. Mümin süzer. Her, hem düşünceyi hem davranışı süzerek... Allah'ı ve peygamberi hariç... ...asab-ı kiramın genel karakteri hariç... ...filtresiz hiçbir şeyi sokamayız beynimize biz. Bir filtremiz olması gerekiyor. Yani beynimizin filtresiz duran bölümü var. Filtre ile duran, ihtiyatlı bekletilen bölümü muhakkak olmalı. Aksi takdirde... ...bugün... Yani mesela çok basit bir örnek hocam. Cebrail Aleyhisselam'ın kaç yaşında olduğunu araştırsak biz. Bu bir günah değil. Sonunda ulaşacağımız cevap sıfırdır. Neden? Doğum tarihini bilmediğin birinin kaç yaşında olduğunu nasıl bileceksin? Ne zaman nasıl yaratıldı bilmiyorsun. Dolayısıyla bunda bir vebal de yok aslında. Mesela bana sorulsa kaç yaşındadır Cebrail Aleyhisselam? Artı beş milyon derim. Artıdan öncesi kaç o belli olmadığı için ona bir rakam veririm ama... O beş milyona takılsın dursun. Misal konuşuyorum böyle bir şey yok hı hı. ortada soran da yok zaten. Ama bunun on sene sonrası melekleri inkara götürebilir. Nitekim hocam bugün bizim sapık fırka dediğimiz mesela ya bu ümmetin başına bela olmuş fırka dediğimiz pek çok grup tatlı makul bir soruyla ortaya çıkmıştır. Muhtezile böyle bir soruyla ortaya çıktı. Hasan Basri rahmetullahi aleyhi bir basit soruyla başladı. O basit soru Hasan Basri gibi bir zatın rahmetullahi aleyhi meclisinde ümmetin başına bela olacak bir fırka üretti. Ha Hasan Basri rahmetullahi aleyhi, bunu önleyebilir miydi? Önleyemezdi. Allah kullarını bir grupla imtihan etmeyi murat etmişti. Hasan Basri üzerine taş düşeni yaptı. ...gitti... ...mutezilerinin başının ayağına gitti... ...yapma böyle bir şey dedi... ...Emrebil Maruf'unu yaptı... ...Hasan Basri Rahmetullahaleti imtihanını kazandı... ...o da imtihan oldu kazandı kazanamadı... ...Rabbine gitti... ...çok basit makul bir soru bile... ...eğer... ...ipsiz sapsız bir şekilde... ...ölçüsüz standartsız bir şekilde gündeme gelirse... ...bir sorudan en temel... ...esaslardan birinin... ...inkarı gibi vahim bir sonuç da çıkabilir... ...bir ara öyle bir kitap vardı... İmanımızı sorularla çaldılar diye Vardı evet Evet enteresan Yani şeytan zaten <gülüyor> soru üretiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size şeytan şöyle şöyle sorar Allah kim yarattı sorar Diyor yani böyle böyle bir endişe var ...bizim soru kabiliyetimiz olmasa... ...bugünkü teknolojimiz olmazdı... ...bugünkü medeniyet olmazdı ortada... ...yani insan sorguluyor... Yani ...soru soruyor başlı mu? başına kötü değil... ...değil, değil... Evet. ...ama haddini bilmezin sorusu kötü... Evet. ...şimdi burada neyi konuşuyoruz... ...Ümmeti Muhammed'in... ...Aleyhissalatü Vesselam... E, ...imanı neden tehlikede olsun... ...hazır büyük bir peygamber... ...büyük bir kültür, büyük bir kitap... ...hayır... ...esas bu yükseklikte... Düşme tehlikesi daha var. Yani yükseldikçe düşme tehlikesi de artıyor. Düştükçe parçalanma tehlikesi de artıyor. Dolayısıyla fırkalar, mezhepler, e, olumsuz şartlar ümmeti Muhammed'de olur. Yahudilikte niye olsun? Yani ne var ki Yahudilikte evet. fırkası çıkacak, bir şeysi olacak. Fırka Musa Aleyhisselam zamanında olurdu, olduysa oldu nitekim. Ümmeti Muhammed e, enerji dolu. Aleyhissalatü Vesselam bir vol, Hareketli bir volgan gibi Ümmeti Muhammed fırkada olur Kavgada olur gürültüde olur Mümin kendini korumak zorunda Burada üstadım çok eski programlardan Birinde benzer bir şey konuşmuştuk ee, Bu yakında bir arkadaşımızın Bir sorusu oldu ona verdiğim cevabı Burada konuşayım istiyorum Şimdi dedik arkadaş İspanya'nın bir köyünde Bir isteyen anne babanın Çocuğu olarak doğmuş birisi Çok dindarım diye ömrünü Hep istiyanlıkla geçiriyor ama Allah Teala ona kıyamet günü niye İslam'ı bulmadın diyecek evet. diyoruz. Öyle mi? Öyle dedim. Ya dedi bunun neresinde adalet dedi. Din bildiği şey dedi. Annesinden babasından gördü. Pazar günü kiliseye gidiyor. Cenazelere papazı çağırıyorlar. O da çok dindar biliniyor. Belki mezarına da en dindar Hristiyan yazılacaktı diyor. Arayacak bulacak dedim. E dedi ki İspanya'nın köyünde bir de çiftçi ise şehire git, Madrid'e gitmeyen birisi ise nereden araştırsın dedi. Dedim ki zor mu onun için? Zor değil imkansız gibi bir şey dedi. Ben sana bir soru sorayım o zaman dedim. Madem bu Hristiyan'a acıyoruz biz. Hı hı. Haşa Allah'ın adaletine itirazdan değil şüphesiz. Ama soru nereye götürüyor onu hı hı. irdelemek için? Ben sana bir soru soracağım dedim. Ya böyle soru sorulur. Yani sorulur böyle bir soru. Akla, Akla gelir, gelir. Evet. Tamam. Allah'tan korkan biri bunu diline getirmez ama şeytan rahat bırakmaz. Evet. Aklına da getirir, beynine de getirir, her yere getirir. Ben ben de sana soru sorayım dedim. Kaç yaşındasın sen? 37 yaşındayım dedi. 37 yaşındasın. Dinle imanla pek alakası olmayan bir şehirden, bir köyden, köyden sen Trakya'nın bir köyünden. Doğru dürüst, ezanda duymadığın bir köyünden. Kuş bakışı İstanbul'da İslam'ı araştır bakayım dedim. Filan ekol filan ekolüt İslam'dan değil diyor. O filan ekol İslam'dan değil. Yüz ekol ile karşılaşacaksın yüzü de birbirini yok sayıyor kendisini sayıyor diyor. Bu bir tanesine bu ha bu benim diyene girse 99'u ona saldırıyor bu ekol basit buraya niye girdim diyor. Trakya'dan bir Müslüman İslam'ı orijinal şekliyle bulma imkanına sahip mi zannediyorsun sen? Yani. yani bu soru Türkiye için sorulur. Yani sık sık mesela diyelim ki televizyonlarda bir takım insanlar tartışıyor. Ulusal medyadan İslam'ı evet. öğrenmesini evet. bekleyelim bir insanın. Evet. İspanya'daki mi zor durumda bu adam mı zor durumda hocam? İspanya'daki belki daha zihnen bakirdir yani Zaten, İslam konusunda. Yani buradaki karma karışık yani. Mesela son 10 senede oluşturulan o örgütler, üretilen sunni fırkalarla yani ümmetin bağrından gelmeyen sunni fırkalarla mesela tasavvufun içine tasavvuf'tan olmayan fırkalar sokuluyor teknoloji yardımıyla. E, bütün bunların neticesinde e, Türk toplumu İslam'a karşı biraz daha mesafeli olmak ...gibi bir duruma itilmiyor mu? Evet. Şimdi burada o zaten dedim ki... Hristiyan bir insanın... ...İslam'ı bulma... ...zorluğuna bir puan ver. Yüzde... ...90 zorluk yaşıyordu. Şu Türkiye'deki Müslümanın... ...Müslüman olmasını istediğimiz... ...Türkiye'deki, İstanbul'daki... Işte ...bütün vakıflardan, tarikatlardan... cemaatlerden camilerden, ezanlardan... ...bir yerden... ...İslam'ı bulmasını... ...istediğimiz bir adamın zorluğunu ölç... ...adil bir şekilde... ...değerlendirince göreceğiz ki aslında ikisi de zor... ...demek ki Allah İslam'ını bedevaya... ...kimseye vermiyor... Evet. ...emek versin, beyni yorulsun... ...çatlayasaya yorulsun istiyor... ...İspanya'daki de yorulsun... ...buradaki de görsün... ...madem hak... ...tarikat arıyorsun, hak vakıf arıyorsun... ...hak cemaat arıyorsun... ...hak cami arıyorsun, böyle bir standart arıyorsun... ...e Allah Teala bunu pişirip... ...önüne koymayacak, yahudilerin önüne pişirdi... ...getirdi, mennü selva, yine işe yaramadı... Evet. ...dolayısıyla... ...yani ortada... ...bu sorulardan yola çıkarak... E, ...tespit etmeye çalıştığım bir şey var... ...elbette kesinlikle kolay değil... ...Rabbimiz düşüp düşmeyeceğimizi... ...bir parkurda test edecek... ...bizim... Yani nasıl bedeni doğdu bir defa Sağlam 50 sene yaşayacak bu Diyemiyoruz düşme ha Kafanı vurursun kafatasın kırılır diyoruz İmanda böyle hiç çaresi yok İmanını koruyacak herkes Bu koruma alanlarını isterseniz Tespit edelim Şöyle bir şey hocam Yani bir insan mesela e, Davranışından yola çıkarak Ya galiba benim işte e, iman umdelerinden Şu alanda problemim var Diyelim ki ahirete iman alanında problemim var Allah'a iman alanında problemim var <gülüyor> kitaba iman alanında problemim var ...mı demeli. Yani... ...böyle bir çıkarım yapabilir mi insan? Bunu bunu yapamaz insan. Evet. Onu yapıyorsa, <gülüyor> eksiyi var... ...biliyorsa ve tamamlamıyorsa... ...zaten kasten böyle yapıyor demektir. Evet. Onun yerine yapması gereken... ...orijinali takip etmek. Evet. Orijinal nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ashab-ı Ümmetin üzerinde ittifak edilmiş... ...Ebu Hanife gibi, Cüneydi Bağdadi gibi isimleridir. Tartışmasız... Binlerce örneği var ümmetin Bunlardan bir kısmının hayatı Bize gelmemiş ama gelen Belki bin tane ashab-ı kiramın dışındakileri Kastediyorum Allah dostu ahiret adamı Diye bilinecek insan var Bunları takip edip taklit etmeye Çalışmak lazım Eksik üzerinde sürekli çalışma yapma Psikolojik bir sıkıntı oluşturur Kendisini Peki, yani ilgi alanı Dışına atar ve işe yaramaz o Peki yani Biz şu anda yani şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani bizim ahiret inancındaki problemlerimiz yani ahireti daha duyarlı hissedemiyor oluşumuz. E, şu alanlarda e, davranış kaymalarına, zihni kaymalara yol açıyor. Allah Teala ya yönelik imanımızdaki problemler Mesela tevhid problemi Ne bileyim Allah'ı görüyormuş gibi yaşama problemi Bize şu alanlarda Davranış yanlışlıklarına Zihni yanlışlıklara yöneltiyor Diyebilir miyiz? Deriz tabi Yani ahiret eksikliği Kimse ölümü inkar ettiği yok Mezarlık dolu her yer zaten O değil sorun Dünyanın ahireti ezmesidir asas sorun Evet yani Müslüman'ın mesela bir, ap, bir apartmanda dairesi olması ne ayıptır ne suçtur ne günahtır. Dükkanı olması ne suçtur ne hatta bir ilave e, kiralda bir dairesi olması da suç değil günah değil. Ama suç nedir? E, evi cennet zannetmektir. Evet. Yani dükkanı cennet zannetmektir. Yani ahireti ezecek taktiklerde bir... sorun var. Yoksa ahiret ve dünya... Nasıl açalım onu biraz hocam ahireti dünya nasıl eziyor? Şöyle eziyor. Yani her şey... ...ahiret uğruna olmalı... Evet. ...dolayısıyla dünya ahirete feda edilmeli... ...her şey dünya için olursa... ...ahiret feda edilmiş olur... ...ne gibi? Evimiz olmasına bir sakınca yok dedik... ...ama Müslüman... ...sakıncası olmayan ev için faize bulaşmamalı... ...bulaştığı zaman ahireti eziyor... Evet. ...Müslümanların kızlarının... ...oğullarının düğünü olması... ...o düğünlerde neşelenilmesi... ...Peygamber emri bir defa aleyhissalatü vesselam... ...bir sıkıntı yok... Ama sırf komşular gülmesin diye müstehcen rezil kıyafetlerle kadın erkek bir salonda rezil bir düğün yapmak ahireti yok kabul etmektir. Yani aslında helal olan bir şey çok basit bir uygulamayla yani bu çıplak kıyafetle bu gelin er damat filan bir arada olmasın kıyafet ile yapıldığında çok basit bir tedbirle ahiret üstün dünya altta kalıyor. Çok basit bu hafta öğrendiğim bir rezillik hocam. Rezillik diyeceğim. <gülüyor> ee, bir arkadaşımız e, düğüne çağırdı beni. Ben düğünlere gidemiyorum. Kusura bakma dedim. Yani çağrıldığım düğünlere gitsem benim hiç evime uğramamam lazım. Haftada en az beş davetiye geliyor ve hepsi sana göre yaptık düğünü falan diyor. Evet. Allah razı olsun. Ee, bana dedi ki ee dedi hocam dedi kadın erkek ayrı hiç merak etme dedi ee, Allah mübarek etsin Ben de başka arkadaşlara temb edeyim Gidin dedim bizim için de dua edin dedim O arkadaşlardan biri geldi Dedi ki hocam erkek kadın ayrıydı dedi Doğru doğru söyle ama bir şey yaptılar dedi. Ne yaptılar dedim Düğüne damat gelin geliyor ya Gelini erkek salonuna sokup Oradan bayanlar tarafına almışlar Damadı da erkek salonuna sokup Bayanlar tarafına almışlar ...ama salon ayrı gayrı... Evet. ...şimdi... ...çok enteresan hocam... Yani, ...şeytanla mücadele etmek için... ...yani <gülüyor> <gülüyor> dediğim ya, onun mantığıyla bakmak... Bitmiyor, yani. yani. ...bitmiyor... ...becerdi... ...yani sen mi böyle bir ayrı salon tutuyorsun... ...tamam... ...gelini 300 tane erkeğin ortasında... ...herkesin önünden geçirtip... ...salona götürdü... ...başka bir kapı yokmuş gibi... Evet. Erke, e, damadı da Peki. öbür taraftan geçirdi Ondan sonra Kur'an okuyarak başlanmış Bir hoca efendi Suriye'deki Faciaları anlatmış yarım saat evet. Sonunda bir Kur'an daha okunmuş Tam İslami olsun diye Bir sala okunması kaldı Bir de sala okunsa tamdı yani orası evet. Bu İslamileştirmedi bunu hocam Çünkü şeytan tek bir şeyi arzu ediyordu Bu gencecik kızı Erkekler görsün canım Bir dakika bir görsünler istiyordu evet. Bu gerçekleşti bu gerçekleşti. Bu, bu işte dünyayı bir puan öne çıkarma hastalığı. Halbuki ahirete bir puan önde olacak. Hep Allah rızası. Bunu Allah korkusu da demiyorum. Allah rızası yani Müslüman korktuğundan çok Müslümanlığından ve Allah'ı sevdiğinden onun şeriatına rıza gösterdiğinden Müslüman'ın bunu yapacak düzeyde olması lazım. Hocam burada bu yani ahireti işte unutma, ihmal etme... Dediğimiz hadise, yani bunu insan kendi içinde bir muhasebesini yapmaz mı? Yani nasıl olur bu? Kendi içinde yani, zor yapar hocam. Evet. Çünkü kılıflandırarak bunu şeytan bize yaptırıyor. Burada devreye mürşit vazifesi giriyor. Herkes mürşidi olacak, alimi olacak, emri bil maruf yapan kardeş çevresi olacak. Birbirimize ve tevasavu bilhakk. ...yaptığımız, hakkı tavsiye eden... ...abilerimiz, kardeşlerimiz olacak... ...vazifemiz bu... ...yani tek başına... ...çünkü insan birden kapısını açınca... ...pat diye karşısına çıkmıyor bunlar... ...mini mini adımlarla şeytan bizi... ...o tarafa götürüyor... ...o vakayla karşılaştığımızda bunu hata olarak... ...görmüyoruz zaten... Evet. ...yani onu hastalık gibi hocam... ...mesela grip diyoruz ama... ...bu grip altı ay önce bir piknikte... ...rüzgar aldığımızdan çıkıyor... Biz bunu bir altı ay sonra bazen hissediyoruz. Bazen de 6 hafta sonra ya da 6 gün sonra hissediyoruz. O gün anlasak gripten kurtaracağız aslında. Dolayısıyla doktor gözüyle bakıldığında burada durma. Bu seni yarın grip yapar. Diyor tıpkı bunun gibi müminler birbirinin velileri, kardeşleriler birbirlerinin emri bir maruf yapan, nehyanil münker yapan kimliğini taşımaları lazım. Yani birbirimize bu yanlış dememiz lazım. Kendi hatamızı göremiyoruz. Ensemizi görmüyoruz çünkü. Evet. Bu, bu bozayı da bir ensemizde, ensemizde pişiriyor şeytan evet. dolayısıyla ensemizi göremediğimize göre ensemize bakan birine hep muhtaçız. hep muhtaçız peki şöyle bir şey üstünde düşünebilir miyiz mesela ahiret hassasiyeti eğitimi hocam Yani böyle bir eğitim Olabilir mi? Nasıl olur? Yani dünya hayatında biz normalde ahirete hazırlık yapıyoruz. Ya bunun için de işte aşındırılıyor bu. Ee, o hassasiyetin hep aşırı Aşındırmaya biri Bir örnek vereyim mi hocam? Ha, lütfen. Kabir azabı ile ilgili belki 50 tane hadis vardır. Evet. Sahih hadislerifler var. Yoktur diye bir on yıldır bu ülkede doktora tezleri yazdırılıyor. E, bin tane de havanda su dövülüyor yok olduğu ispat etmek için. İşte sırat köprüsünün inceliği ile ilgili Kur'an'da bilgi yoktur deniyor. Ya hakikaten yok. Kur'an-ı Kerim'de sırat köprüsü kıldan incedir diye bir kelime yok. Ama Kur'an'ın peşinden gidin dediği peygamber Aleyhisselam böyle diyor. E onu sahabe uydurmuş olabilir. Lan uydurduysa sahabe uydursun lan. Sahabenin uyduruğu senin doğrundan iyi değil mi? Yani diyelim uydurdu Senin doğrundan güzel onun uydurdu Şimdi burada Biz bunu ya bu adam kabir azabını inkar ediyor Bunun O noktada incelemeye çalışıyoruz Yanlış Sırat köprüsü, mizan, amellerin tartılması işte insanı sahifeler verilmesi Koca koca kitapları nasıl alacaksın Elinde taşıyacaksın Bunlar esasen Ahirete imanımıza dair Tuğlaların sökülmesidir çünkü ahiret kabirden başlıyor. Evet. Değil mi? Cennet bahçelerinden evet. bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Ya onun tartışılması, velev ki sonunda o tartışan adam da yok yok varmış canım ben yanlış anladım desin. Bu tartışma başladı ya kabir azabı ile ilgili bitti. Bir gün o bir didikleme bir hava alanında bu konuda çok yazan çizen bir profesör beni gördü. Nurullah Hocazade çok uzak duruyorsun bizden dedi. E, niye dedim? Ya dedi burada bile dedi, yanaşmak istemedin dedi. Dedim abi biz kabirde yanma tehlikesi yaşıyoruz. Siz nasıl olsa yanmayacaksınız. Bize yanaşmayın dedim. Yanarsınız yoksa dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dedi çok Karadeniz'lice bir cevap dedi. Maalesef başka dilden anlamayacaktınız dedim. Yani benim kabir azabım diyelim ki yok. La Allah. Diyelim ki yok. Yani böyle bir şey düşünmek imanımızla ilgili tehlikeli bir şey maazallah. Ya bunun varlığının Müslüman'a ne zararı ne var? Ya? Zararı var evet. Daha fazla o günden Müslüman tedbirli olsun. Yani illa hesabı kıyamet ne zaman koparsa o zamana mı erteleyeceksin? Kaldı ki kabir azabı ile ilgili tartışmalar ilerleyince sırat girdi devreye. Evet. Mizan girdi bu sefer. Semboliktir falan demeye başladılar. Bütün bunlar ortaya çıkıyor ki baştan beri söylediğim yani hiçbir zaman şeytan topluca bu evi yıkayım demiyor. Evin bir köşesiyle oynuyor. Tuğlaları çekiyor. Çünkü topluca yıktığı zaman sen evini yıktırmamak için uyanıyorsun. Hmm. Haçlılar onun için hiçbir zarar veremediler imanımıza. Topraklarımıza zarar verdiler. Daha fazla imar ettik topraklarımızı. Ama on tane talebemizi onların topraklarında tıp öğrenmeye gönderdik. Cön Türk diye döndüklerinde hilafetimiz gitti. Tuğla sökmek daha tehlikeli. Ev yıktırmıyoruz ama tuğla sökülünce ben zaten uyuyorum evde. Farkında değiliz. Farkında olamıyoruz. Evet. Bu sebeple ahireti korumak, ashab-ı kiramdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara öğrettiği ne varsa ahiret kültürü olarak diyelim. Kültürü basit manada söylemiyorum yani bilgi birikimi manasını Hı -hı. söylüyorum. Ne varsa onun topluca korunması gerekiyor. Bir, iki, ahireti yiyen aslında dünyadır. Dünyayı da yiyip bitiren ahirettir. Zıt kutupları bunlar. Yani su ve ateş gibi. Ama şöyle bir şey. Burada biz dünyada yaşıyoruz. Yaşıyorum. Allah Teala da bizi dünyaya göndermiş. Yani hem bu dünyada yaşayıp hem de ahiretini dünyaya yedirmeyeceğiz. İşte ona şöyle bir denge kuralım diyorum. %51 ahiretimiz olsun, %49 dünya olsun hayatımız boyunca. Çünkü çok basit. Anlayacağımız şekilde Rabbimiz Dünyadan nasibini uyutma buyuruyor Dünyadan nasibini unutma yani Dünyayı terk etmek suç aslında Hatta e, Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz Sizi imar etmek için dünyaya gönderdik Yani imar etmek vazife Hatta bir İslam devleti e, Kurulsa kurulduğunda e, içki yasak Namazlar kılınıyor Ramazanda oruç Mecburi tutuluyor Bu İslam devleti olduğunun tek göstergesi olamaz bunlar Kadınlar tesettürlü bir dakika Dünyanın imar düzeyinin neresinde İslam devleti? Hala insanlar tek çeritli yollarla mı gidiyorlar teknolojiyine? Çünkü Allah mümin kullarına Dünyayı imar edin sizi. diye sizi oraya gönderdik buyuruyor. İslam devletinin e, cuma namazı kıldırmak kadar e, haramları önlemek kadar temel vazifelerinden biri güçlü bir dünya oluşturmaktır. E, silah olarak da Medeniyet olarak da medeniyet olarak. sağlık olarak. Nitekim İslam devletinin orijinal olduğu günlerde böyleydi bu. Bağdat medeniyet, siyaset ve kültür merkeziydi. Silah merkeziydi aynı zamanda. Ee, Osmanlı'nın mesela güçlü olduğu dönemler, Fatih'in dönemi, Yavuz dönemi, her şeyde güçlüsün. Zaten düştün mü din de düşüyor. Yani dini yaşantı da düşüyor. Teknoloji de düşüyor. Her şey düşüyor düştüğü evet, zaman. Evet. Yani Abdülhamit döneminde e sadece askeri zafiyet yok ki fırkalaşmasından vesairene kadar dini zaf zafiyette başlıyor. Bu sebeple biz dünyayı ihmal edersek bunu da Allah rızası için ahiret için yapıyor dersek yanılırız. Hayır. Ahiretten bir puan altta tutacağız dünyayı. Yani ana gaye olmayacak ama Müslüman mesela e, kış için yalıtımı olan bir evde oturacak Müslüman. Niye? Ya israfı yasak eden Allah var üç tane bez parçası gibi bir şeyi binaya sarıyorsun sünger gibi bir şeyi e beş senede senin gaz parandan bunu kar olarak getiriyor sana üstelik de üşümüyorsun e bunu o zaman Allah diyor sana çünkü israfın düşmanı olan bir dinin var senin e bu gazdan şundan yazın klimadan iktisat ettiriyor sana bu Müslümanın vazifesi dolayısıyla Müslüman klimalı korumalı ısı yalıtımlı bir evde otursun mesela bu çağda Müslümanın evinde Niye doğal gaz olmasın? Odun kömür yakılır mı bu çağda? Niye? E Allah'ın nimetini mümin kullanmayacak da kim kullanacak? Ama e, doğal gazlı evde oturup da insan namazına gitmemek, ahireti ezmek bu sefer. Ahireti ezmek. Yani Müslümanlar mesela çok basit bir örnek inşallah becerip anlatabilirim. Televizyonu bulunmalı mı Müslümanın evinde? Ya bu televizyon bugün yani hastanede hastanın odasına konuyor ya. Yoğun bakım hastaları hariç Her hastanın odasına özel televizyon konuyor Televizyonsuz hasta bile olmuyor bu dünyada Televizyon Müslümanın evinde bulunmaz Demek İslami bir söz değil Televizyonu Kontrol edemeyen Müslüman Olmamak lazım Edemiyorsan televizyon bulundurma evinde Çocuğun küçük olduğu için Sen nefsine düşkün olduğun için Eşinle sorun yaşadığın içinse Televizyon bulundurma Ama televizyon hayatın ya neredeyse ekmek gibi su gibi bir parçası haline geldi. Yani atılabilir bir şey değil artık. 20 sene önce böyle değildi ama. Müslümanın istifade hiçbir şey yoktu. Mesela siz hatırlarsınız bizim 30 sene öncemizi. O siyah televizyon TRT'li yıllarda hep ne deniyordu? Mesela akşam haberlere bir bakmak için. Evet. Çünkü 19 haberleri vardı hatırlıyorsanız. Evet. İki spiker önlerinde mikrofonla çıkarlardı. O haberlere bakmak için kötü bir niyeti yok kimsenin. Evet. Şimdi haber hiç adı bile geçmiyor televizyonda. Yani haber sonraki bir şey haberler akşama kadar hep öğreniliyor zaten. Bir tür yemek pişirme aracı olduğu, tanıma etme aracı olduğu... Yani mesela bir Osmanlı tarihini filan filmden bir saatte öğreniyorsun canım kitaptan niye iki gün uğraşayım dedirtir hale geldi. O zaman biz televizyonu 20 sene önce Müslümanın evinde bulunmaz deniyordu. Yüzde yüz doğruydu bu söz. Şimdi artık bu konuda bu sözü yeri bir yere oturtmamız mümkün değil. Neden? En şiddetli şekilde televizyon evine getirtmeyen... Ee, ...hoca efendilerimiz... ...mesela ben çok iyi hatırlıyorum... ...Allah dostu bir zat... ...evine İstanbul kanalizasyonlarından birini bağlat... ...televizyon kablosu bağlatma derdi vaazlarında... Evet. ...meşhurdu onun bu sözü... Evet. ...e şimdi onun müritlerinin kaç tane televizyonu var... ...yani televizyon sahipleri... ...evlerine televizyon demiyorum... ...yani uzayda istasyonları var... Evet, Ve ...televizyon bunu, yayını yapıyor... ...yayını yapıyor... ...bir de... ...hayırlarınızı buraya verin... ...bütün dünyanın sevabını kazanırsınız... ...demek zorunda kalıyor... ...çünkü parası da yürümüyor bu... ...yani ne günden ne güne geldik... ...televizyon evde bulunmaz doğruydu... ...şimdi ne diyor zaten? evinizde muhakkak televizyon olsun... Ee, ...televizyon sayesinde... ...işte dilinizi öğrenir öğretirsiniz... ...çünkü o, onlar da gördü ki... ...başka türlü eğitim yapamayacağız biz... ...ama gene de okulunda mesela... ...rezervler bitmedi hocam... ...yani sizin biraz önce söylediğiniz... E ...diyelim ki nefsinize düşkünseniz... ...değil mi? Çocuğun küçükse... Çocuğun küçükse... ...aile huzurunu bozuyorsa... ...işte şu sebeple bu sebeple... ...İslam'ın... ...hani yasakladığı alanlarda sana... ...kapı aralıyorsa... ...yani... Evet. Kesinlikle o zaman... ...o cümle hala devam ediyor... Evet. ...mesela ben evimde televizyon yok... 15'e yakın televizyon benim derslerimi yani sokakta yayınlıyor. Sokakta da gözünü e, sakınacaksın. Değil mi ya hocam? Sokakta bir televizyon esasen. Yani mesela hayat o televizyon haline gelmiş. Ama ben beni biliyorum. Evet. Mesela benim çocuklarım küçüktü. Ben evime televizyon sokmadım. Evet. Sokmamakla da çok iyi etmişim. Çocuklarım hafız olamazlardı yoksa. Evet. Şimdi dört çocuğum da hafız elhamdülillah. Maşallah. E, ama ne sayesinde oldu? Evde ya boş oturacak ya da e, televizyon seyredeceklerdi. Onun boşluğunu alternatiflerle doldurdum tabii. Ne yaptım? E, Nispi bir bilgisayar e, kullanımı getirdim. E, evde boş kaldık dedirtmeyecek kadar ben gezdirdim. Ben oyun oynadım. Yani yük aldım, Demek yoruldum. Program yapmak lazım. E, tabii. Bu... Atmakla olmuyor. Evet. Televizyonu ne? attım demekle atamıyorsun. yani. Evet. Nereye atıyorsun yani? Senin değil. Bu imanımıza karşı şeytanın kullandığı güçlü bir silah. Evet. Güçlü bir silah Yani burada belki çok iyi anlaşılır diye bir örnek vereceğim Alkol şeriatımızın yüzde yüz düşman olduğu Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabit bir şey Alkol kadar da hayatımızda kullanılan başka bir sıvı yok ya Nasıl hocam? O i̇laçta ya... kullanılıyor İlaçta evet Yani masan parlatılıyor mesela O parlatma nesnesinde <gülüyor> alkol var Yani hatta ve hatta bir gün bir pastanede ee, ...açılışına gittim, işte dua ettik. Dedim ki... ...herhalde buradan dedim, ilk alışverişi... ...yapmak bana düşer dedim. Ondan sonra, hocam dedi bize... ...yok hediye değil dedim, dua ettik... ...bir de bir, 100 gram bir şey alalım dedim... ...gittim böyle çok güzel... ...bademler var, etrafı kaplı. Evet. Böyle çikolata kaplı... Evet. ...bir de beyaz bir... ...fasulye gibi bir badem olurdu... ...onlar hoşuma gitti. Böyle... Şey cam gibi parlayan biri... bundan yüz gram ver dedim. dedi hocam onu sana vermeyelim dedi. Başka bir şey dedim niye? Bunlar dedi içinde alkol bulunacak şekilde parlatılıyorsa parlamaz bu şekilde bunlar. <gülüyor> ...uçtu muçtu ama sen bunu alma hocam dedi. <gülüyor> dedim ben burada hiçbir şey almıyorum. Dedi. <gülüyor> hiçbir şey almadım. <gülüyor> evet. Şimdi yani belki o incelendiğinde alkol o düzeyinde yoktu falan... ayrı bir konu ama yani. ...alkolsüz bir hayat tasarlayamıyoruz... ...ne yapıyoruz... ...zaruretlerde ilaçta kullanılsın diyoruz... ...mesela hastanelerde... ...her koridorda bile pıs diye basan bir şey var... ...doktorlar hemşireler orada... O, hep el el yerine... Yerine... ...her köşese alkol... ...bildiğiniz alkol işte... Evet. ...ama şimdi hastanede henüz teknoloji... ...onun yerine... ...o hijyeni sağlayacak bir şey getiremedi... ...getirmeye de uğraşmıyor Avrupa için... ...teknolojiyi elinde tutanlar için... ...bir sorun değil bu... ...ama mümin için sorun bu... Evet. ...müminler kimyagerlerimiz oturup... ...bunun alternatifini üretmeleri lazım... Evet. ...yani aksi takdirde... ...o ne yapıyor... ...kendine göre müba olan bir sistemi oturtuyor... ...mesela domuz e, hayvanı... ...Allah'ın böyle hiçbir şekilde... ...temizlenmeyecek diye engel koyduğu... ...iki hayvandan biridir... ...biri köpek biri domuz... ...domuz ondan da daha necis mesela... Bu kadar açık ve seçik bir haram Ya hocam öyle yerlerde Kullanılıyor ki insanın aklı durası geliyor Yani sanki Allah onu Yasak etti ya Avrupa kültürü de ürettiği Her şeyi onun üzerinden icra. Bir yerlere sokalım onu. Öyle bir kasıtlar yok adamların o ucuz bir şekilde bir mesela ekmek Avrupa'da böyle üstü 2-3 milimlik kıtır kıtır parlak bir şey gibidir. Poğaçaların üstü gibidir böyle. Evet. E, bunu, bunu onunla parlatıyor. Domuz yağıyla parlatıyor. E, yani köftesinden tut e, teknik nesnelere kadar her şeyde kullanıyor. Yani jelatin yapıyor. Jelatin, melatin. Yani, yani her şeyi yapıyor bundan. Onun haram diye bir derdi olmadığı için en ucuz bununla mal ediyorum diyor. Dört ayda büyüyor bu hayvan diyor. İneği ben bekleyene kadar yüz tane bir ineğin yerine yüz tane domuz ürüyor. Yani üretimi kolay, kesmesi kolay, büyütmesi kolay. Dolayısıyla e, kendi kültürü için bu bah zaten her şey bunu üretiyor. Müslüman olarak beğen. bunların arasında e zaruret var deyip geçiştiremiyorum. Zaruret var diye kullanıyorum hastanede. Kullanıyorum. Belki domuz mamülünün bir nesnesini kullanıyorum. Zaruret var diye. Ama mümin farkı nerede olmalı? Bizim e, burs verdiğimiz kimya fakültesinde okuyan talebelerimize on sene sonra bizi alkolden kurtaracak alternatifi icat edeceksin yavrum. Diyeceğiz. Yani ümmet olmak budur. İslam yani, devleti olmak budur. Ya da Hristiyan dünyasına domuzdan Kurtuluşun bir kimyasını üret. Onlar da kurtulsun. Üret. Evet. Da kimyasını kurtulsun. üret diyeceğiz. Yani daha temiz hayvanda kurtulsunlar. Evet. Şimdi Müslüman sadece muhalefet etme görevi yok. Onu vurgulamak istiyorum. Evet. Biz yani Avrupa ne icat ederse muhalefet etme yerine daha iyisini yapma gayretinde olalım. Bu bir teknolojik yarış olsun. Biz Allah'ın kul, mümin kulları olduğumuz için helalini üretelim. Sonra helal olduğu için de galip olalım bu işte. Allah'ın yardımı bizimle. Olsun manasında söylüyoruz. Burada televizyon dedi. Evet, televizyon evet. kaydırıcı bir nokta olarak. Yani televizyonu kesinlikle biz kökten reddedemeyiz artık. Neden? Ee, çünkü televizyon gözümüz kulağımız olacak kadar hayatın içine girdi ve hayata hükmetmeye başladı. 30 sene önce de hükmediyordu ama mesela... Diyelim otobüslerde televizyon yoktu o zaman. Hastanelerde televizyon yoktu. Yahu şimdi televizyon olmayan bir yer kalmadı. Belediye otobüsünde de televizyon var artık. Yani böyle bir enteresan yaygınlık oldu. Bunu ahiret lehine doğru kaydırmak zorundayız biz. Bizim vazifemiz bu mümin olarak. Yoksa teknolojiye, Allah'ın nimetlerine, insanoğlunun geldiği, e, istifade ettiği e, nimetlere kör bir düşmanlık hakkımız da değil, haddimiz de değil. Ama mümin olarak mümince tavır koymamız, koyduğumuz tavrın gereği olarak da çalışma yapmamız, kimya fakültelerinde okuyan talebelerimizi senin cihadın bizi alkolden kurtarmak olacak. Böyle yüz kişilik bir grup çalışın bakalım gençler. On beş sene sonra olsun bizi alkolden kurtarın biz de seni İstanbul'u fetheden Fatih gibi yad edelim ümmet olarak. Evet. Yani burs bunun için alsın burs değil o zaman yüksek maaş alsın ya. Evet. Bizden evet. bir apartman alsın o zaman. Evet. Çünkü İstanbul'u fethetmek neyse bu ümmet için, teknolojik olarak alkole bağımlılıktan bu ümmeti kurtarmak emin olun odur. Belki şimdi... Ya o da bir örnek. Alkol gibi birçok teknolojiyle gelen şüphesiz. mahzurları gidermek. Yani evet. Alkol hepimizin muhakkak burnunun evet, dibinde evet. olan bir evet. şey olduğu için söylüyorum. Evet. Meselemiz sadece alkol meselesi değil. Şimdi aksi takdirde biz ahiret öncelikli anlayışımız yani 51 ahiret 49 dünya olsun mantığımızı oturtamıyoruz bir yere. Dünya becerip 55 oluyor bu sefer. Öne geçiyor. Buna bastırıyor. Bastırıyor. Ee, şeytan da makul gerekçeler bize göre makul gerekçeler üretiyor. Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Hı hı. Biz çocukken t tıkanma yaşıyoruz. yani Şeytan psikolojik tıkatıyor evet. en azından. Evet. Bizim çocukluğumuzda yaygın bir e, dedik o o zaman uçağa da binme arabaya Hı, da binme mal evet. siz de duyar mıydınız tabii, tabii, o zaman abi. arabaya da binme işte hala söylenir hocam yani. artık unutuldu ya yani. işte Çünkü. televizyon konusunda mesela rezervler ifade ettiğinizde işte o zaman şunu da yapma odanın gibi ha. bir şey gibi o zaman sen de dünya haberlerinden haberdar olma Hı, gibi evet. gibi bir şey çıkarıyor e, bu yanlış yani yanlış biz mümin olarak e, muhalif Dünyanın muhalifi değil, dünyanın imar edenleri olmak zorundayız. Ahiretimizi öne çıkarmak zorundayız. Eğer ahiret eksenli, %51, ahiret %49 dünya mantıklı yaşarsak, Allah'ın izniyle imanımızı büyük oranda koruma altına almış oluruz. Yani merdivenlerden düşmeden ineriz bu sefer. Evet. Ayağımız sekmeden yürümeye çalışırız. Bu çok önemli. E ben... şu olabilir mi hocam? Yani bir hassasiyet, duyarlılık. Yani benim yaptığım her işin ahirette karşıma çıkması diye bir meselem var. Murakabe benim. hali evet. diyelim buna. Yani Murak allah Teala'nın bizi meleklerine murakabe ettirdiğini, evet. saniyelerimizin bile karşımıza çıkacağını muhakkak ve muhakkak hesabını vereceğimizi bilme kültürü bu. Evet. Bunu böyle bilmeyen zaten ne namaz kılabilir, ne oruç tutabilir. Yani bu geleneksel bir Müslümanlık yaşayabilir, yaşarsa. Muhasebe hali. Yani allah Teala bunu soracak. Soracaksa mesela yok. Ömer bin Kattab Radiyallahu anhu ne muhteşem bir sözü var. Bugün sinirlendiriyorlar herhalde Ömer'i. Yani işte böyle kükreyecek gibi şu ahiret endişesi olması Ömer'in siz tanırdınız Ömer'i diyor, <gülüyor> <gülüyor> tanırdınız diyor. Evet. Yani demek ki onu dizki nasıl bak işte iman bu hocam. Evet, evet. Nasıl yani tam tokat atacak Benim ama tam ahiret o yani bu sohbetimizin tam o eksende bir şey. Yani bir frenleyen değil mi dur A diyen yani önüme çıkacak bu diyen yani... yani sahabede bu herhalde en azami hassasiyet çerçevesinde şüphesiz, var. Siz şüphesiz yani bir kere burada. Ee, Hz. Osman'ın bir namazı iki rekat yerine dört rekat kıldırması ile ilgili bir mesele konuşmuştuk da i̇bn Mesud da radıyallahu anhuma arkasında namaz e, kılıyor da i̇bn Mesud da diyorlar ki ya sen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kıldın bunun yanlış kıldığını bildin niye ses çıkarmadın diyor evet. yani muhteşem bir cevap veriyor sahabe farkı dedik ki ne diyor yani ben şimdi yanlış yaptın Osman desem bu haç kalabalığında Hazır şeytan için malzeme üretmiş olurum. Müslümanların arasında fitne ve ayrılık girer. Ayrılıktansa böyle namaz kılmaya razı oldum diyor. Evet. Sahabe düşüncesi hemen evet. ümmetini, İslam'ın geleceğini evet. düşünüyor. Halbuki e, İbn-i Mesud radıyallahu anh orada böyle değil Osman bu namaz deseydi bugün biz haçta iki çeşit namaz kılacaktık. Evet. Hiç lahmı cimi yok hocam. İki çeşit hacların namazı. Öyle kılanlar öyle böyle kılanlar böyle olacaktı. Allah onlardan razı olsun oldu da nitekim yani hassasiyete bak çocuklarına karşı bu hassasiyeti kullandılar nefislerine karşı kullandılar ümmetin önüne çıkarken kullandılar biz özellikle hocam bu konuda yani şimdi bizim iman imani açıdan kaymalar neden oluyor neden zapt edemiyoruz zapt edemiyor insanlar kendilerini konusunu Fırkalaşma, bölünme bakımında değil, de bireyi kullanma ve bireyin kurtulması bakımından. Yani bir Söylüyorum. Şey Şu an evet. hep onu konuşuyoruz tabii, zaten. Tabii tabii onu konuşuyoruz. Burada Adam, e, bu konuyu ben çok merak ettim. Yani ya mesela Hoca Efendi niye yanlış yapar? Çok merak ediyorum. Aynen ben de Sizden? tam o soru hocam. Yani mesela Hoca Efendi niye yanlış yapar? Niye ya bil, ha, bile, haram olan bir şeyi işliyor? Bile bile olur? niye yapsın? Bile bile niye yapar? Yap. Mesela yani, haçta tövbe etmiş adam sonra niye yapar? Gibi. Yani gene o hadi mesela sade bir insan için o şey olabilir. Ama diyelim bir hoca bile bile niye yapar? Yani şöyle bir şey. Allah'a ve ahiret gününe imanda mı bir problem var? Bu soru gelir mi aklınıza zaman zaman? Ben nefsim adına getiriyorum. Acaba ben Hayır, yanlış mı düşünüyorum? Adına, yani ben yani baktığınızda şöyle. İşte kendimden örnek vereyim. Acaba ben bu hatayı yaptığıma göre yani demek ki yanlış bir şey mi yapıyorum? Eksik mi yaptım? İrdeliyorum kendimi ama yani imanlarımız eksik diye bir kampanya başlatmayı da doğru bulmuyorum. Evet. Bunu kullanır şeytan sonra. Madem eksik boşver gerisini. <gülüyor> Dedirtir yani. Bu da tehlikeli bir şey yani. Yaramızla bizim oynamamız da yanlış. Evet. Yarayı hepten kangren yaparız. Yani bir cerrah uğrasın bizimle. En iyisi o. Şimdi üstadım benim e, gördüğüm Mesela bir hoca efendi okumuş bir insan, yıllarca bir alemin dizinin dibinde kalmış birisi. Ya bu niye bu hatayı Hı. yapar yani? Bu niye gidip kafirlere mesela destek verir? Bu niye gider e, bir haram olan bir Tam şey yersin? Tam soru hocam işte. Ya, yani ne ben, diyorsunuz o ben, Benim e, en kestirmeden cevabım Üstad boşluk sorunudur bu. Hı. Boşluktan kastım. Bir İslam kainat dini bunu sadece İstanbul dini olarak yaşayan boşluktadır. İslam çok büyük kainatın tamamı lil alemin bütün alemlerin peygamberi benim peygamberim. Buna cinler dahil, uzay dahil, hayvanlar dahil, yeraltı okyanus dahil bu kapsamlılığı bir küçük cami ve ev garaltması ile yaşayan boşlukta kalıyor. 1 2 Konu boşluğu oluyor. Çok iyi ilmihal biliyor. Akide konularına vakıf değil. Çok iyi akide biliyor abdest almayı yanlış yapıyor. Siyaseti Ko bilmiyor mesela. Mesela si siyaset bizde akide konusudur üstü evet. Akide kitaplarındadır siyaset. Müslümanın imanın şartları gibi bilmesi gereken şeylerden biridir siyaset. Ne hikmettir hocam? Siyaset esasen fıkıh konusu olması gerekirken akide kitaplarındadır hep. Enteresan. Bilmem. 1300 senedir böyle yazılıyor. Evet. Bir onu da konuşalım inşallah. Konuşalım. 1300 senedir akide kitaplarının konusu olarak siyasiyet yazılıyor. Her başka haline... boşluk alanı hocam şöyle 2-3 dakikamız bir, var. Birincisi bu boşluk alanlarını konuşuyoruz. Evet. Belki başka alanda zikredebiliriz. Ee, düşünce boşluğu. Mesela işten emekli olur gibi İslami faaliyetlerden, ibadetlerden, aile hu, aile ilişkilerinden, sılay-ı rahimden bir boşlukta kalma. Yalnız, emekli olamaz mümin. İmanın emekliliği yok. Yaşlı insanların imanı diye bir iman yok. 10 yaşındaki çocukla 100 yaşındaki ihtiyarın aynı titizlikte ve heyecanlı imana sahip olmaları lazım. Ve bu boşluğun bir başka boyutu yalnızlık hocam. Yalnızlık boşluk. Yalnızlık kim? Müminlerle beraber olamamak. Allahu Teala sadıklarla beraber olacaksın buyuruyor. Sadıklarla beraber olamayan boşluktadır. Boşlukta olanı şeytan yakalar. Ne? her istediği şekilde yakalar. Sadıklarla, Allah dostlarıyla nasıl beraber olunuyor? Bir ders halkası mı olur, bir zikir halkası mı olur? Senin dünya ile bağlantısı olmadan senin mürşidin olacak birisi mi olur? Herkes bir yönüyle bir bütün olarak bu muazzam kainat dini, İslam'ı anlatan tavsiye eden, eksiklere karşı ikaz eden senin ikazına da Allah razı olsun deyip teşekkür eden bir çevrede yaşamak zorunda. Eşi bu çevreyi oluşturabilir. Böyle eş bulan her gün şükür, şükür. secdesine kapansın. Erkek veya kadın. Evet. Yani mesela eğer bir erkeğe eşi hanımı e, sen sabah namazlarına ezan okunmadan gidiyordun. Şimdi geç gitmeye başladın ileride namazı ihmal edersin maazallah diyorsa bu kadın mübarek bir kadın ya. O onun Meryem anası vallahi. E, yani bu kadın dikkat ediyor eşinin namaza geç gitmeye başladığını anlıyor. Mürşit işte yani mürşit illa bir... ...büyük koltukta oturması gerekmiyor... ...beni hayra irşad etsin... ...nasıl olursa olsun... Evet. ...buradaki boşluklardan biri... ...siz saate bakmaya başladınız... Ee, ...en önemli... Boş... Var hocam. Ee, ...en önemli ve en riskli boşluk... ...mürşit konumumuzdakilerin... ...bizden dünyevi beklentisi olmasıdır... Evet. ...bunu belki bir başlık olarak... ...bir yerde açacağız... Evet. ...yani beni irşad ediyor ama... ...ben zenginsem daha iyi irşad ediyor beni... Evet. Bu yanlış Siyasi bu, kimliğin varsa ayağıma kadar gelip İrşad ediyor Bir işçi isem mesaj bile göndermiyor Bu büyük bir risk Bu da bir boşluk çeşidi Tutundum zannettiğim şeyin kökü yok Kuru bir dal o Şimdi bu boşlukları Her birine ayrı bir başlık halinde İnce al e, e, İnceleyelim hocam i̇nşallah. Yani aslında sonunda Tam Sohbetin merkezine geldik Ama vaktimiz doldu İnşallah önümüzdeki hafta O boşluklardan her birini Ele alarak devam ederiz İnşallah. Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler Programında birlikteydik Bendeniz Ahmet Taş Getiren